Allah, elhamdulillah, elhamdulillah, inahmadduhu ve nasta'yinu ve nasta'ifiru ve nautu billahi min فلا مضلل له، وَمَنْيُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ له. وَنَشْهَدُ الله لا شَرِيكَ له وَنَشْهَدُ أَنَّ ve Rasulü. Ama بعد, fia ibadallah, itta kul lah inna Allaha ma al-lazin itta ku, vel muhsinun. Kald Allahü Teala ve jel, fi kitabhihi al-kareem, azzobillahi min al-shaytan ar-rajeem, İsmi Allahı al-Rahman ve kâle Allâhu Teâlâ fî âyetin uhra Femen ya'mel miskâle zerre hayran yara ve men ya'mel miskâle zerre şerran yara Ve kâle Allâhu Teâlâ fî âyetin uhra Kâle kem lebistum fîl-ard adede sinîn Kâlu lebisnâ yevmen evba'da yevm Fes'elil âli. Kale illa bistüm illa kalila, lev enne küm kütüm tağlamun. Efahasiptüm enne ma halak abesen ve enne küm ilayna la turjaun. Sadakallahul azim. Okumuş olduğum ayeti kelimelerde Cenab-ı Hak mal olarak Müminon suresi üçüncü ayette onlar ki lavdan yani boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. <gülüyor> Buyuruyor. İkinci olarak okuduğum Zilzal Suresi 7 ve 8. ayetlerde Cenab-ı Hak Kim zerre kadar, havada uçuşan toz kadar bir hayır işlerse onun karşılığını ve kim de zerre kadar şer işlerse onun karşılığını görür. Son okuduğum e, Mü'minun Suresi 112 ila 115. ayetlerin maali de şöyle. Ahirette Allah onlara, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte bilenlere sor derler. Cenab-ı Hak buyurur, sadece az bir süre kaldınız. Keşke siz bunu dünyadayken bilmiş ve ona göre davranmış olsaydınız. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Buyurulur. Evet, sevgili kardeşler, Rabbimize olsun. bir Ramazan ayına daha ulaştık. Bundan sonra kaç, zamırza, kaç Ramazanı yaşayacağımızı, kimlerin hatta bir dahaki sene Ramazanı görmeyeceğini bilmiyoruz. Ramazanı başlangıç ayı kabul edersek, ortalama 60-70 sayfalık bir ömür kitabımızın bir sayfası daha bu Ramazan'da koptu. Geçen sene Ramazan ayından bu Ramazan ayına kadar yılın muhasebesini ne kadar yaptık ve onu ne kadar gerçekleştirdik. Şimdi gelecek Ramazan ayına kadar nasıl, nasıl bir plan ve program yaptık ve bunun için ne kadar tefekkür edip kendi hayatımızı sisteme koymaya çalışıyoruz eski hatalarımızı tekrar etmemek için zararlarımızı kara nasıl dönüştürebileceğimizi ne kadar hesapladık hesaplıyoruz bunları değerlendirmemiz icap ediyor ve ömürlerimiz geçiyor gün gibi zamanın bereketini de kaybettik Allah'a kullukla değerlendiremediğimiz zamanlarımız boşa da geçmiş olmuyor, zararına geçiyor. Zaman, Ramazanı e, yatarak mı, uyuyarak mı geçiriyoruz? Vakitlerimiz hala bereketlenmedi mi? Yapılacak önemli işlere zaman yetmediğinden mi şikayet ediyoruz? Evet, zorlukların yerini kolaylığın alması, yorgunluğun giderilmesi için en güzel yol, bir başka güzel işe geçip, o faaliyetle dinlenmek ve Rabbimize rağbet etmektir. İnşirah Suresi 7 ve 8. ayetlerde belirtildiği gibi. Müslüman açısından boş kalmak, işlevsiz olmak anlamında, tatil, sığınak değil, şeytani bir tuzaktır. Şuurlu bir mümin, dinlenmeden dinlenemeyeceğini bilir. Günümüz insanı sanki hiç ölmeyecekmiş ve hesaba çekilmeyecekmiş gibi hayatına bir sürü günahlarla birlikte e, boşa geçirme gibi bir zilleti yaşıyor. Dünyaya imtihan için değil, geçim veya seçim için geldiğini zannediyor insanlar. Dünyevileşmenin daha dünyadayken avans cinsinden cezasını çekiyor. Zamanın bereketini yok edecek şekilde onu harcıyor. Teknolojik aygıtlar, hayatı kolaylaştırıp modern insan için bolca boş vakit ayırmayı hedeflediği halde, insan boş vakti olmadığından şikayetçi. İnsanın temposu çok arttığı ve nice araç gereç kullandığı halde, insan kendini düşünecek zaman bile bulamıyor, çevresine, ailesine, çocuklarına vakit ayıramıyor. İbadete ve okumaya ise, Zaten hiç vakit ayıramayacak hale gelmiş vaziyette. İbadet için, kulluk için yaratılan insan, önem sırasını öylesine altüst etmiş ki, işinden, gücünden, eğlencesinden vakit kalırsa birkaç dakikasını kulluğa, ibadete ancak ayırabiliyor. Kulluktan çok daha önemli şeylere öncelik tanıdığı için, Allah'a ayıracak vakitlerini olmasa da olabilecek şekilde, en gerilere bırakıyor yorgun argın ve en verimsiz zamanlarını okumaya sohbete veya ibadete ayırabiliyor en iyilerimiz en iyi ihtimalle habire koşturup duruyor ekmek parası için gerçekten ekmek mi bu kadar pahalı ve cennetten daha kıymetli yoksa, yoksa ekmeği bu kadar yücelten insan mı çok ahmak tartışılmıyor bile Kişi kıyamet gününde şu hususlardan sorulacaktır diyor Allah Resulü. Bunların cevabını vermeden hiçbir yere adım atmayacaktır, atamayacaktır. Ömrünü nereye tükettiğinden, nerede tükettiğinden, gençliğini ne işte harcadığından, malını nereden kazanıp nerelere harcadığından ve öğrendiği ilimle ne derece amel ettiğinden. Ölmeden o büyük hesaba muhatap olmadan önce kendimizi hesaba çekmek, zamanımızı bilerek, kıymetini takdir ederek ona göre değerlendirmek zorundayız. Bir taraftan vakit nakittir, yani zaman hazine gibi kıymetlidir derken diğer taraftan zaman öldürmek istiyor insan. Katilliğin veya bir yönüyle intiharın bu kadar trajikomiyene gülmek mi lazım yoksa ağlamak mı? Felekten bir gün çalmak da benzer bir kapıya çıkıyor. Gayrı meşru eğlenmeye bu ad verilirken feleğe daha doğrusu şeytana gününü çaldırdığını fark etmiyor bile insan. Evet, Türkiye'de yaşayan insanların sadece %4'ü kitap okuyabilirken, kitaba zaman ayırırken yüzde 94'ü televizyon seyrediyor. Yaşadığımız bu topraklarda her gün ortalama altı saat televizyon ve internet karşısında vakit geçiriliyor. İnternet kullananların da yüzde doksan civarındakileri chat, oyun ve çirkin programlarla meşgul olduğu ancak yüzde on civarında kullanıcının ticari, bilimsel, fikir veya din içerikli programlara yöneldiği ilgilendikleri istatistiklerde vurgulanıyor. Spor, müzik, televizyon, internet insanları kendine tutsak ediyor, bağımlı yapıyor. Modern uyuşturucu görevini üstleniyor. İnsanımızın da zamanlarını kemiren birer makine haline gelmiş bunlar. Bir iş günü 8 saat olarak kabul edildiğine göre televizyon ve internet karşısında kaybedilen saatlerin toplamı bir kişi için ayda 15 iş günü. Elinde Kur'an gözükmüyor kimsenin ama cep telefonsuz yapamıyor herkes. Türk halkı, emeklisi, işsizi, iş arayanı, arar gibi yapaya, yapanı, işi beğenmeyeni ve e, bu konuda tam tersine çalışkanlıkla övüneni ile ayrı acayip bir halk. Bir iki basit yiyecek veya giyecek almak için hatta alışveriş ihtiyacı olmadığı halde sırf zevk için mağaza mağaza dolaşanlar pazar yerlerinde marketlerde gezinen vatandaşlar özellikle bayanlar. Vakit öldürmenin bin bir çeşidini bulmak ve vakti öldürmeyi marifet kabul etmek isteyen zavallılar haline geldi insanımız. Basit bir hesap yapalım beraber. Günde yalnızca 6 saat uyumak bile, 60 yıllık bir ömrün 15 yılını bilinçsiz şekilde uykuda geçirmek demek. Blue, delikanlılık yaşına kadar da 15 seneyi çocukluk çağı olarak hayatın ne olduğunu anlamadan geçirir insan. Eh geriye ne kaldı diyeceğiz. Temizlik, giyim, kişisel bakım, ev işi, eğlenme, dinlenme gibi şeylere ayırdığımız zamanlarda 60 yıllık ömründe bir insanın ortalama 5 yılını alıyor. 5 yılda yeme içmeye, yiyip içtiğini boşaltmaya ve hastalığa harcanıyor. Bir de büyük şehirde yaşıyorsa insan günde 2 saatten 60 yılda 5 sene trafik keşmekeşine vaktini ayırıyor. Haydi biz ortalama 3 sene diyelim. Bir o kadar da haberleşme araçlarında telefon, internet, mail vs. de tüketiliyor. Günde 8 saatten 60 yıllık bir hayatta 12 yılı ancak çalışarak geçirebiliyor. Yani 60 senelik ortama bir ömrün 15 yılı çocuklukta en az 15 yılı uykuda 5 yılı giyim kuşam bakım ve benzeri temizlikte 5 yılı yemekte ıı, ve ıı, trafikte 5 yılı haberleşmede 12 yılı da geçinmek için yapılan işlerde geçiyor. Bunların toplamı tam 60 yılı buluyor. Peki, sormak lazım. Geriye yaşamak için, ibadet için, ahiret için ne kadar, nasıl, nerede vakit kalacak? İşte sıradan bir insan olursak, yukarıdaki hesaba göre okumaya, düşünmeye, yaşamaya, gelişmeye, araştırmaya, Kur'an'la muhatap olmaya, fikir yürütmeye, Allah'a kulluk ve dava için fedakarlık yapmaya hiç mi hiç vaktimiz kalmayacaktır. Çok yoğunuz diyeceğiz ama o yoğunluğu e, kendimiz ve Rabbimiz için ayırmayıp lüzumsuz şeylere has kılacağız. Evet, o zaman bir ot gibi halbuki ot gibi de değil, ot Allah'ı zikreder, tesbih eder insanlara ve hayvanlara hizmet eder ottan daha aşağı yaşamış olacaktır insan. Öyleyse ortalama insan sınıfından çıkmak, yukarıdaki hesabı alt üst etmek gerekiyor. Öyle bir yaşayış ile hayat sürmek. Rabbimize, kendimize ve sevdiklerimize vakit ayırmak icap ediyor. Modern insan, ortalama vatandaş yukarıdaki hesaptan da anlaşıldığı üzere bir gün bile dolu dolu yaşamamış insandır. Ey iman edenler, hayat veren şeylere sizi davet ettiği zaman Allah'a ve Resulüne onların çağrılarına uyun diyor Kur'an. Enfal suresi 24. ayette. Yani Allah'ın ve Resulünün davetleri insana hayat verir. O mesajlar hayat veren mesajlardır Kur'an'a göre. Allah ve Resulünün mesajlarından uzak şuursuz yaşayış, Yaşamamak demektir. Yani hayattan uzaklaşmak, insanın bir gününü bile gerçek anlamda yaşamaması, canlı cenaze olarak gezinmesi, hayat süren bir leş gibi hayatta bulunması demektir. Zorlukların yerini kolaylığın alması, gider yorgunluğun giderilmesi için ee, en güzel yol, Rab'be rağbet edip başka işle meşgul olmaktır dedik. Boş zaman kavramı, gerçekten bizim açımızdan, bizim lügatımızda bulunmaması icap eden, salih amellerimizi ifsad eden bir virüs gibidir. İslam kültüründe boş vakit kavramına yer yoktur. Çünkü din, zamanımızı her anından, hesaba çekileceğimiz şuuruyla, bilinciyle, e, dolu geçirmemizi ister. Hayatımızın her dakikasını planlayan İslam adlı bir disiplinden vazgeçmenin acılarını her alanda yaşıyoruz. Bakın, Ramazan orucu, namaz vakitleri bize zaman bilincini kazandıran önemli unsurlardır. E, i̇ftar vaktinde 5 dakika önce yemek yemiş olsak ne olacak canım 5 dakikadan diyebilir miyiz? Ee, yani e, namaz vakti içinde aynı e, vakit girmeden namazı kılıverelim e, dakikasını bekliyoruz böyle bir zaman bilincini din ibadetler yoluyla bize öğretiyor alıştırıyor ama maalesef zaman bilinci hemen hiçbirimizde ciddi manada yok bir toplantı olacaktır ders başlayacaktır bir düğüne davet edilmişsinizdir Zamanında gidersiniz, sizi cezalandırmış olurlar. Hiçbir program zamanında başlamaz. Çünkü zamanında diğer insanlar gelmez. Program zamanında başlamayınca vaktinde giden kimseler cezalandırılmış, geç gelen kimselerse ödüllendirilmiş olur bizde. Ve bir kişi o programa geç geldiği için zamanında gelenlerin tümünün hakkının kendisine geçtiğini hiç idrak etmez, önemsemez. Bir batılı profesör ders veriyormuş kendi ülkesinde. Doğu şöyle, batı böyle, doğu insanı, batı insanı diye uzun uzun izahlar yapıyormuş. Talebenin biri kalkmış, hocam dünyanın kuzey ve güney tarafında bir çizgi olmadığına göre doğu neresidir, batı neresidir? diye soru sormuş. Öğretmen de biraz düşündükten sonra cevabı yapıştırmış. Demiş ki Güneşin doğduğu istikamete doğru hangi vasıtayla olursa olun gidin nerede otobüs garajlarında, tren istasyonlarında boş boş oturanlar var nerede kahvelerde vakit tüketenler var bilin ki orası doğudur. Keşke bunu bir batılı müstekbirin bir iftira atarak yalan söz olarak ifade ettiği bir söz kabul edebilsek maalesef batılılardan çok daha tembel onlardan daha fazla vaktin kıymetini bilmeyen vakit harcamayı marifet kabul eden insanlar haline geldik evet dinlenmeyi boşa zaman geçirmeyi efendim İş yaparken bile yapar gözükmeyi fazilet gibi gördük ve zorluklardan yılan çıt kırıldım çikolata çocuğuna dönüştük. Vakit öldürmek bir Müslüman için bir katillik gibi görülmesi gerektiği halde fazilet gibi maalesef kabul edilebiliyor. Bir şahıs vardır, 40-50 yıllık ömrüne o kadar çok eser ve o kadar güzellikler sığdırmıştır ki, sayamazsınız. Bir şahıs da vardır, hayatı tümüyle boşa geçmiştir. İnsan vardır, 24 saatini dolu dolu değerlendirir, mümkün bir aylık bereketli iş yapar. Bir insan da vardır, hep vakit yokluğundan, yoğunluktan şikayet eder tembelliğine, zaman yokluğu bahanesine gerekçe gösterir. Tabi biz hangi tipten insanız ee, objektif olarak değerlendirmemiz icap eder. Çok çalışmak çok da önemli değil. Ne için çalışmak, ee, hangi yolda uğraş vermek o daha önemlidir. Evet hepimiz vicdanımıza ve ortaya koyduğumuz eserlere bakarak Vaktimizi nasıl değerlendiriyoruz, cevaplamamız icap eder. Güzelin vakti öldürmeye değil, ihya etmeye çalışmalıyız. Boşa geçmeye ayrılan ölü vakitleri diriltelim de kendimiz canlanıp dirilelim bu şekilde. Zamanımızı zamanın en küçük dilimi olan her anı en iyi şekilde değerlendirmek ve zaman adlı bu zenginlikle i, yararlanıp i, Zengin bir insan olmak zorundayız. Zaman denilen nimeti çok iyi bir yatırıma dönüştürebiliriz. İbadet, salih amel, cihad Allah'a yaklaşmak için. Zaman kaçıyor. Her an Allah'a kulluğun en güzelini o zamanın içerisine sığdırabilmeliyiz. Her gün işimizin en iyisini yapmalıyız ki miras yedi savurganlığıyla zaman sarhoşu olmayalım, ayık ve uyanık olalım sermayesi olmadığını sanan gafil insan ne neye niye şikayet edip durur değerlendirilecek zamandan daha büyük sermaye mi olur evet zaman denilen hazineyle neler satın alınmaz ki sağlık, mutluluk, başarı ve Allah'ın rızası bu varlığın kıymetini bilmeyenler en büyük nimetin farkında olmayanlardır Zaman bir av, hepimizde bir avcıyız. Dünyada, dünyada bir avlanma alanı. Biz onu avlamazsak, o bizi avlayacak. Hani ne demişler? Ava giden avlanır. Avlanır da, ya avını tutarak veya av sandıklarının avı olarak avlanır. Avlanırken özne olmak da mümkün, nesne olmak da. Bir taraftan vakit nakittir derken, yani değerlendirilen zaman paradır, en az para kadar kıymetlidir demek isterken, diğer taraftan nasıl onu öldürmek gibi bir ifadeyi sık sık kullanabiliyoruz. Evet. Zamanı nasıl kullanmalıyız? Hayatımız boyunca başucumuzda, daha doğrusu başımızın içinde duran bir soru olmalı ve davranışımızla vereceğimiz güzel cevaplarımız çünkü her nefes alıp verdiğimizde, ömür hazinemizden biraz daha kaybediyoruz. Vaktini en güzel şekilde değerlendiren ashabın, hayatlarının en zevkli ve anlamlı anları, insanlara tevhid mesajını ilettikleri zamanlar idi. Bizim hayatımızın en zevkli anları, keyfimiz doğrultusunda oluyorsa, piknikteki zamanları, eğlendiğimiz zamanları, en mutlu zamanlar olarak görüyorsak, kimlerin izinden gidiyoruz bu ortaya çıkacaktır hayatı seviyorsak zamanımızı boş geçirmemek zorundayız çünkü zaman hayatın ta kendisidir sabahleyin kaybedeceğimiz bir saatin hatta bir dakikanın mümkün bütün gün zararını çekeriz müslüman her dakikasına varıncaya dek zamanını nasıl kullandığının Allah huzurunda hesabı sorulacağının bilinciyle kendine bir zaman planlaması yapmak zorundadır. Allah'ın biz Müslümanlardan zaman konusunda istediği şey nedir? Zaman denilen emaneti bize niçin vermiştir? Bu emanete ihanet nasıl ortaya çıkar? Allah için zamanımızı nasıl kullanabiliriz? Zamanımızı boşa harcamanın bu sorularla ne gibi bir ilişkisi vardır? Bütün bu sorulara cevap vermek, hayatımızla cevap vermek, bizi güzel insan haline getirecektir. Evet, ekmek parası için sabahtan akşama kadar uğraşıp akşam evimize geldiğimizde ailemizle dolu dolu geçireceğimiz o güzel zamanlara boş zaman denilebilir mi? İşten arta kalan zamana boş dersek sadece işi dolu kabul eden, hayatı işten ibaret sayan bir makineden farkımız kalır mı? Boş zaman nedir öyleyse? Yoksa hayata Allah'a kulluk ve ibadet için geldiğimize göre ibadetlerimizden arta kalan zamana mı boş zaman demeliyiz. İyi de hayatımızın her anını ibadet şeklinde geçireceğimize göre boşa geçen boş zaman kalır mı dersiniz bu bilinçle hayatımızda. Yoksa boş zaman diye bir şey yoktur, boşa geçirilen zaman vardır öyle mi demeliyiz? ya da dünya ve karşılığını alacağımız bir hayır için, yani Allah için, onun rızasını kazanma amacıyla yaptıklarımızın dışındaki her şey boşa harcanılan bir zaman mıdır? Evet. İçi boş şeyleri yüceltmek e, ve e, bunların peşinde koşmak günümüz insanının eğlenceye, boş hususlara vakit ayırdığının bir göstergesi, telefonlarla ne kadar zamanımız geçiyor, internet karşısında ne kadar zamanımız geçiyor, faydasız şeyler, ilim bile olsa peygamber ondan Allah'a sığınırken, bizim faydasız dediğimiz şeyler bize ne kadar zarar veriyor, bunları hesaba katmalıyız. Günümüz insanı sanki hiç ölmeyecekmiş ve hesaba çekilmeyecekmiş gibi yaşıyor. Dünyaya imtihan için değil, sanki sadece yiyip içmek için geldiğini zannediyor. O yüzden bizler örnek bir hayat yaşamak amacıyla e, vaktin kıymetini e, e, bereketini göstermeliyiz. E, vakitten başka her şeyin telafisi mümkündür ama vaktin geri gelmesi mümkün değil. Gerçek Müslüman vakti çok iyi değerlendirir. Çünkü vakit onun hem imtihanı hem ömrü hem emanet bilincidir. Eğer bo boş vakit geçirir, fırsatları değerlendirmezse, hayatın azgın dalgaları arasında, ölüme gitmiş olarak uyanır ve gerçekten e, yarın ahirette pişmanlık onun peşini kuşatır. Evet sevgili kardeşler, bir Ramazan ayı e, bizden e, dolu dolu vakitlerimizi Allah'a ayırmamız için imkanlar sunuyor ee, ibadetlerin e, değişik yönlerini de bize tattırıyor oruç gibi bir ibadeti infak gibi ibadetleri e, sadaka gibi zekat gibi e, iftar e, iftar programları gibi yardımlaşma gibi güzellikleri sunuyor tabi vakit ayırabilirsek esas bize sunduğu güzellikler Kur'an'la haşır neşir olmaktır. Ramazanı Rabbimiz Kur'an ayı olarak, Kur'an'ın indirildiği ay olarak vurguluyor. Kur'an bize de inerse Ramazan gerçek anlamda Ramazan olur. Yoksa Kur'an falan zamanda indi bizi pek ilgilendirmemiş olur. Kur'an filan zamanda indi o zamanı mübarekleştirdi. Bizim gönlümüze, bizim hayatımıza inerse o zaman bizi de Ramazan'ın diğer aylardan fazileti gibi, diğer insanlardan bizi de faziletli kılar. Eyvallah. İnşallah bu, Kur bu ayda ve bu aydan sonra da devam eden diğer aylarda, Kur'an'ı maliyle, gerektiğinde tefsiriyle, anlaya anlaya okumaya çalışmak ve onu hayatımıza geçirmek, başkalarını da Kur'an'la tanıştırmak, zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmek olacaktır. Rabbim e, hepimize bu her anımızı ibadet bilinciyle yaşayan, e, dolu dolu bir hayat süren, diğer insanlara güzel yaşayışıyla ve bıraktığı eserlerle örnek olmaya çalışan güzel kullardan eylesin inşallah. Ela inna el kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil aziz allem. Kema kallellahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izah kurey al Kur'an, fesdemi ola ve ancütu ile alleküm, turhamun, azabillahi min ash-shaytanir <gülüyor> raajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnna dina İslam,